Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Tülesiniz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz Oktay ve stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Ee, pek çok kere günaydın. Neden pek çok kere günaydın? Bir kere günaydın değil. Bin kere günaydın mı diyorsun bin adeta? Kere, bin kere günaydın değil. Pek çok kere günaydın. Neden pek çok kere günaydın? Öncelikle bu gömleği nereden buldunuz? Çok teşekkür ederim. Benim e, koleksiyonumun nadide örneklerinden bir tanesi. Markasında yayından sonra verebilirim. Gerçekten e, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Gerçekten, Cowboy diyorum. Cowboy e, gömleğiniz e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, yeni mi diyorum? Yo, eski de. mevsimini bekledim. Mevsimini bekledim. Çok güzel. Mevsimlik bir gömleği var sevgili dinleyiciler. Şu anda e, Ege arkadaşımızın Şunu üzerinde. da söyleyeyim. Mevsimi de gelmedi. Mevsimin ne olduğu belli değil zaten. Yani o ne gömleğin ne senin e, kabahatin. kabahati. Bunu tespit edememiş olma. Mevsimin bir garipliği. Hakikaten öyle takvimlerden haberin var mı diye aykırısım var. Hani ısınacak da hava? E bana zaten bu band yayına başladığımızdan beri ne söylesek mahcup oluyoruz ya. Vallahi... Eşiktaş'ı tebrik ederek başladık Perşembe'yi maç Cuma sabahı güzel coşkulu olur diye düşünerek ya Interstellar yayınında Tatsiz Cuma oldu. günü yayın evet. değil mi? Ondan sonra geçen hafta havalar çok güzel olacak dedik Gene ters tırptı. Yarın yayında ben totem yapacağım biraz Nasıl totem yapacaksın? İşte bazılarının sağlığına duacı olalım ne yapalım öyle bir şeyler yapalım Ha bu arada Fahir'den 20 lira kazandığımın herhalde e, hatırlıyorsun değil Aa, mi? Aa ben de kazandım doğru. Sen girmemiştin ki. Ben girmemiş yani. miydim? <gülüyor> ne pis alamsın ya. Ne olsun kazananın <gülüyor> yanında olduğuna göre biz 20 lira kazandık diye de oluşabilirim rahatlıkla. E, o, acaba o yüzden mi bugün yayına gelmedi? Utancından olabilir evet. E, nasıl vereceğim ben bu şeyi parayı falan filan diye. E, neyse sevgili dinciler bunlar e, şahsi konuşmalarda. Şimdi gelelim <gülüyor> genel, genel konuşmalarımıza. Buyurun. Ee, saatlerin bir saat ileri alınmasından mütevellit. Hayatımızda bir... bir heyecan oldu ya. Valla. Pek keşke heyecan olsaydı. Herkes de bir ben e, sokakların da nabzını tuttum gelirken. Hı hı. E, pek bir heyecan yok. Anladığım kadarıyla bir uyuşukluk. Bir Fakir jetleki dediğimiz saat düzenlemeleri. <gülüyor> bir uyku hali. Herkes de bir böyle bir e, uyuma durumu. E, net olarak açılamama durumu. Herkes de var. Welcome to my world diyor. <gülüyor> Anlaşılmadı diyoruz. E, Uykusuzluk. Uykusuzluk, i̇şte sersemlik falan filan benimle nasıl yaşayacağını herkes öğrensin. Ege Kayacan'ın bir günü. Senin için bir şey fark etmedi anladım. Hiçbir kanalı. şey fark etmedi ya. Zaten öyleyim diyorsun. Tabii canım. Vallahi ben, ben sadece pazar günü 8'de kalkmış oldum ona sevindim. Pazar günü 8'de kalkmış oldum. Hı -hı. 7'de kalkman 7'de. normalde 7'de kalkıyordum da saate baktım 8 bir moral oldu bana da. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Ay sevgili dinleyiciler, bir kere daha günaydın diyelim. E, e... Oktay bakıyorum günaydından başka hazırlığın yok Pazartesi sabahına ya Olmaz mı ya saatleri bir saat ileri almayı unuttuğu için Vay <gülüyor> Önç <önce> bugün <gülüyor> Yayına gelemedi ilerleyen dakikalarda O da burada olacak onu bir müjdeleyelim Ve bir müjde de Ama Nasrettin bak... Hoca ile ilgili Dün onu çok onu yaşayamadık beledim. bu havalar falan filan Bir de dün dolu ya dolu ne demek ya Dolu bir insanın başına gelebilecek En korkunç yağış biçimi yani. Bir Ondan üstünde şey var Kurbağa yağması ki ben bunu da yaşadım ee, çok, o zaman çok günahkar. Ne yaşamışsın Çok BG. günahkar bir toplumun bireyi de o zaman kurbağa yağdı Hepimiz aklımızı başımıza aldık. Dolu ne demek? Yani dün onu fark etmedik de bugün mesela havanın geç kararmasının coşkusunu yaşayacağız hep birlikte. Çok özür dilerim de sadece dün değil ki ondan önceki gün de yağdı dolu. Cumartesi günü de yağmadı Cumartesi mı? Cumartesi de mi yağdı? O zaman Cum hakikaten gene günahkar bir toplumun cuma bireyleri olduk. Günahkar bir birey ege <gülüyor> cuma da yağdı. Dolu her dolu. Her gün dolu, dolu, dolu yağadı mı? Tabii canım. Tık tık da olsa attı. Yani kompil denen hava durumunda kompil teknolojisi vardır biliyorsun. Kompil yağmadı ama dolu. Yani ara ara kendini gösterdi. E zaten dolu ne kadar yağabilir ya? Yani bir attır. Attırma attı. üstü nedir dolu? <gülüyor> Şöyle bir geçer. Biz mesela pazar günü müzeye gittik ya sabahtan. Evet. Tam biz çıkarken bir dolu attırdı. Sonra kaçtık zannediyorduk. Eve geldik gene buldu bizi. Siz çıktıktan sonra dolu yağınca da ben arkanızdan e, şey diye düşündüm. Hatta masası, masada da sohbet oldu. Şimdi Ege e, e, melek yavrularıyla beraber e, zarif eşiyle beraber arabaya binmiştir. Ve şey diye lafını etmiştir. Çok güzel zamanda çıkmışız. Dedim dedim tabii. Camı, Dedin değil mi? Camı açtım bağırdım. <gülüyor> Herkes duysun en güzel zamanda biz çıktık ulan diye. Yakalanmadan arabaya bindiğin için. Yakalanmadan hakikaten de. Yani tak gelmedi hiç. Hadi bakalım. Şıp şıplar sırasında arabaya bindik kapıları kapattık tak tak başladı. Nasrettin Hoca'nın filmi çekiliyormuş. Aa ne güzel. Ee, ve Fakat Rusya'da. Ee, ismi e, Hoca Doğu'nun sahibi. Hoca Tre Doğu'nun sahibi. Hı hı. Olacağı ileri sürülen filmin e, yönetmen koltuğu için bir isim aranıyor. Şu anda net değil. E, sipariş verilmiş. Ee, Rusya'nın önde gelen film şirketlerinden bir tanesi bu işi ele almış. Ne yapacaklar? Fıkraları bir hikayeye mi bağlayacaklar? Herhalde arka arkaya fıkralarla Nasrettin Hoca gibi bir şey olacak. Onu çünkü zamanda yaptılar bayağı da başarılı oldu televizyonda. Fıkralarla Türkiye diye bir şey. Hmm. Onu Nasrettin Hoca fıkralarıyla mi yapacaklar yoksa tamamen böyle bir e, atmosferi yaratıp herkese laf sokan adam mı yaratacaklar? Arka arkaya herhalde bugüne kadar görmediğimiz e, Nasrettin Hoca'nın Yönlerini de görme şansımız var. Yani e, bu arada Samsunlu şey... Nasrettin Hoca fıkraları da var biliyorsun. Öyle olursa Fifty Shades of Nasrettin olur. Şey mi? Belden aşağı olan e, lafı belden aşağıya gönderen Nasrettin Hoca mı? E tabii canım. Yani şimdi e, daha önce de konuşmuştuk yayınımızda. Yani Nasrettin Hoca'nın bu kadar sevilmesi, bu kadar komik olmasının sebebi de gerçekten komik fıkralardır büyük ihtimalle diyorduk. Onlar folklor ürünümüzün karanlık yüzü olarak böyle sadece e, araştırma kitaplarında var. Ama yani. o fıkralardan anlıyorsun. Ha, i̇nsanlar bu yüzden gülüyorlar. Yoksa işte kazan doğurdu fıkrasıyla bu kadar zor yani. <gülüyor> yani sadece hazır cevap olması bu kadar e, tabii canım. ünlü olmasını getirmez diyorsun. E, zaten diğer fıkralarda da hazır cevap. Ama nasıl Hayır, bir yani. hazırlık? Zınk diye geliyor cevap. İşte orada e, içerik olarak hazır cevapla ön planda değil, kullandığı değil ve e, şey Seçimleri Kullandığı seçimleri yani Kullandığı çıkıyor. değil ve yaşadıkları Yani bizim bildiğimiz fıkralarda ne yaşıyor Yok efendim baklava bilmem ne Sen onun başka maceralarda nasıl hazır cevaplıklarını Görürsün işte Hakikaten bir de şey de değil Yani nasıl diyeyim Hı. Böyle e, yabancı fıkraları alıp Temel fıkrası haline getirirler ya Hı. Onun gibi de değil Özgün Hakikaten de otantik fıkralar olduğu anlaşılıyor. Çekimlerini Özbekistan'da başlanacakmış filmin. Hı hı. Ee, Hoca Doğu'nun sahibi. O ne, nedir ya? Doğu'nun sahibi nedir ya? Esprileriyle şey owns the yani. ya Acaba yanlış mı anladılar şeyi? Doğu dediği neyin sahibi? Birkaç fıkra yanlış mı anlaşıldı acaba? Nasıl yaşadın, oldu? Nasrettin Hoca... Doğudur zaten. <gülüyor> tamam, Türkiye'nin da... Batı'ya bakan yüzü Nasrettin diye bir belgesel çek. Onu da seyredelim, karşılaştıralım. Hayır Nasrettin Hoca desinler ya. Hoca hoca ne? yanında bir şey yazmak lazım ya. Hocanın yolu falan gibi. Sen çok çok kötü alıştın sen yani bu dizilerden, şeylerden çok. 700 hikaye biliniyormuş bugüne kadar. Ee, Nasrettin Hoca ile ilgili. Bunları böyle arka arka, sadece öyle fıkra da değil. Ee, tiyatro, opera, edebi eser. Bunların hepsini... Tatlı bir kolajı olacak? Top, tatlı bir e, kolajı olacak. Hepsini toparlayacaklar. E, Türkçe olmayacak o zaman. Yok yani canım Her şey mi? Özbekistan'da çekiliyorsa niye Türkçe olmasın? Ne bileyim Rus film şirketi çektiğine göre herhalde Rusça konuşan bir Nasrettin Hoca ile karşılaşacağız. Çok yakında hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu da e, haftanın şey olsun bize İlk neşe veren olsun. Haberi, haberi olsun. Evet. O zaman şarkılar türküler susmasın Oktay buyursunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Turist Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Firey ile stüdyomuza geldi hoş geldiniz efendim hoş bulduk vallahi özür dilerim çocuklar saat bir bir saatiyle rahmoyu <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sana dedim niye ya? Ege? Ne of ya? Ya bir, bir hayatımızda eksik olan şey bu muydu ya, ya saatlerin alınması? Vallahi saatler alındı benim bütün bütün vallahi dengeler fantuşka. <gülüyor> fantuşka. Özür dilerim. Bu arada size de aşk olsun. Çocuklar o kadar Nasrettin Hoca'dan bahsettiniz. Yolda dinleme fırsatım oldu. Yemin ediyorum içinizden birinizden bekledim. bekledim kim yapacak? Kim yapacak? Kim yapacak? Hoca, hoca o mu? Hayır canım Ne? O kadar hocadan bahsedip Aman hoca kurtar bizi fillerden şarkısı söylenmediyse O haber değeri taşımıyordur Teşekkür ederim başka sorum yok O zaman isterseniz bu eksiğimizi istersen... gidererek Hep beraber şey yapalım Ondan mı sen koşa koşa Son, geldin Son iki üç dört Aman hoca kurtar bizi fillerden Ama hiçbiriniz katılmadınız çocuklar Aşk olsun Vay. gece gündüz çalışıp Aç kaldık birden ama aşk olsun. Aman yapmadım. <gülüyor> Ama orada biriniz yapamadık. Yani <gülüyor> bir, biriniz yapacak, biriniz bu şey yapacak, biriniz akapella'ya dönecektik. Güzel olacaktı yani. Hayır yani şimdi sen bunu baştan sona pro, Prodüksiyonu sen yaptı yapay. Ben araya girmek istemedim. 4 4 Türk bir show ya. Vallahi beatbox yani. Ay canlarım benim. Nasılsınız çocuklar? Hiç Canım özlediniz benim. mi? Özlediniz mi? Ben yokken beni özlediniz mi? Sen yokken çok kitap okuduk. Vallahi mı İyi, Kendimizi tamam. geliştirdik hmm. Kendi kreş oynadık bir şeyler yaptık <gülüyor> İyi hadi hayırlısı olsun Çocuklar ile mutlu olan ünlüler köşesine bakalım mı Yoksa saatlerin ileri alınması üzerinden <gülüyor> e, Devam mı <gülüyor> edelim Çocuklar ile mutlu olan ünlüler yapalım Konuyu saatlerin ileri alınmasına, <gülüyor> alınmasına bağlayalım çok, Bence. Güzel, çok güzel bir konu. Bence saatlerin ileri, ileri alınmasıyla Reli dediğim için çok özür diliyorum tekrar. Ee, ondan başlayıp bence çocuklarınla mutlu olmak. Yani kötü başlayıp iyi bitirelim. Yani ben dün kendimi o kadar çok tuttum ki. Niye? Sıkıcı adam olmamak için. Bu sabah sizin bu kadar rahat olmanız bana koyuyor biraz. Yani ben dünü de boşa geçirdiğini düşünüyorsunuz. Dünü onların? şey diye geçirebilirdim. Bürgeyle. Şimdi tabii senin uyudu aslında bu saatte uyandı. Aslında normalde dörtte uyanmış oluyor. Yemeği yiyoruz ama aslında 8'de yememiz lazım. Şimdi yedik. 7'de yiyince erken yemiş oluyor. E, Bunları yapmamak Şey için... demedin mi? Senin şimdi sabah aslında 9'da kalktı ama aslında 8'de kalkmış oluyor. Bütün uyku i̇şte düzeyinde değişti. Ben hep değişti. bunlarda kendimi tuttum tuttum, Tut tuttum tuttum baktım yayında. Hiç, hiç tutmaya Peki, gerek yokmuş. Çocuklarınla mutlu bir yaşam sürebildin mi? Süremedin. Sürdüm. Çünkü aklında ne vardı sürekli? Saat... Çünkü ünlü değildi. Değil <gülüyor> doğru doğru doğru. Ya ünlü değil, değil ya da saatleri bir saat yeterince konuşmadık. Duysa Saatleri eğer, yeterince ileri, ileri alamadık. Konuşmadıysak bir daha Bence olur. orada biraz daha ciddi bir rakam alınmalı. Bir saat, saat kaçta aldınız saatlerinizi ileriye ve e, evde ileri aldığınız saat var mı? Teşekkürler. Evde ileri değil kolumda şu görmüş olduğunuz kalite birinci sınıf saati dün akşamüstü saatlerinde ileri almak suretiyle. Dün akşamüstü mü? Evet. Bayağı bayağı Çünkü hiç bunu kullandım <gülüyor> ya bu saati ne bileyim aksesuar diye takıyor insan ya yani hiç bak bakası yok yani doğru yani hala ben telefondan bakıyorum zaten o da otomatik aldığı için zaten yapacak bir şey yok Sonra baktım ilerleyen saatlerde dün ölders sonra Cık. Allah Allah ya falan filan daha derken Aman ya Rabbibbi ben bunu bir saat ileri almamıştım diye bir anda kendimi yere atıp, ...debelenmeye başladım. Çocuklar zor teskin etti. Dün pek çok evde... Ee, ...4-5 kere soruldu o soru. Kaç tane aile üyesi varsa o kadar soruldu. Saati ileri aldınız mı diye. Sadece telefonlar için değil. Yani bu Duran Saatler. Ay ben bir duran, tane... saatler. Dur duran, duran, saatler. duran Saatler Enstitüsü. Dün saatte ben telefonda da ileri aldım. Sırf şu, şu, şu, şu, şu pis herifin yüzünden. Beni bulaştırdı bu bataktan. Niye? Çünkü 5 fiğensi oynarken... ...haklarım bitti ve ileri alarak... ...ileri saati alarak... Ee, oradan hak kazandım Oktay. Bunu da buradan açıkça söylüyorum. Aslında hak kazanmadım, başkalarının hakkını yedim. Resmen gasp ettim yani. Bu da benim ileri saat uygulamamın en güzel örneklerinden birisiydi. Çocuklarıyla mutlu olmalı. <gülüyor> <Ulan ünlüler. gülüyor> Geçelim isterseniz. Ee, öncelikle e, iki kadından iki açıklama var çocuklarımız çok akıllı diye. Maşallah. Bunlardan bir tanesi Angelina Jolie. E, çocuklarım Dingil diyen ünlü var mı? Bizimki safsa. Bu saf Bunda saf. kafa hiç çalışmayan ünlü. Yani. Hiç duymadık konuya ya. Ben çok ünlüyüm. Bu da benim gerizekalı. Gel oldum. Buraya buraya. Oraya değil. Buraya Tipe gel bak. Falan. Tipe bak diye dediğin hiç öyle bir şey yok hakikaten. Altı çocuğum var ve hiçbir, hiçbir zararını, zararını görmedim. görmedim demiş Angelina Jolie. Ve Helena Bonham Carter şöyle demiş. Helena'yı e... biz nereden tanıyoruz Oktay? Sen söylesene ben isim tutamıyorum da tipten anca benim çünkü biliyorsun Şeyin, görsel hafızam. Sevgilisi mi? işte. Neyin? Tyler Dörd'ün. Tyler Dörd'ün ha Helena işte bildim hani Fight Club'dan oradan falan şey falan. Sen de o kızı yazık Fight Club'da şey yaptın Onun bir türlü Başka şey... bir düzgün filmi var mı ya? Var Harry Potter'da, Harry Potter'da manyak manyak oynayan kadın diye tamam. geçer Tamam Oktay'ın da oradan bir ayarı var kadına O da biliyoruz hmm, Şöyle demiş Benim çocuklarım demiş En çocuk. büyük hazinen mi demiş İki çocuğu var biliyorsunuz Billy Ray ve kızı Nell Evet arıyor evet. Nell yoksa şey mi? Çocuğunun nişanlısı mı? Çünkü orada şey demiş bir oğlum vardı, şimdi de bir kızım oldu demiş olabilir. Yok canım küçük ya, 11 yaşında oğlu var, 7 yaşında kızı var zaten kendisinin. Ee, i̇ki çocuğum da akıl almaz derecede zekidir demiş. Hay maşallah, hmm. aynı babası. Ve e, çocukları zeki olabilir ama kendisi şöyle açıklamış. Çalışmıyorlar. <gülüyor> Çünkü onları henüz anne karnında oldukları dönemde Mozart dinleterek eğittim ben demiş. Ya bizim biliyorsun psikolog abimiz vardı, o anlattı kaç çocuğu ana karnındayken paso şey dinletmişler işte böyle klasik müzikte çocuk ondan sonra doğduktan sonra bir şakşuka ne, ne dışında demişti? bir şey dinlemiyordu ne, ya yemek yemek kalmış mi? demek ki valla şey neydi tarık mengüçle şakşuka dışında bir şey değil. nerede hata yaptık ama o şakşuka kadar... şakşuka da hittir yani tamam. şakşuka <gülüyor> yani yani çok güzel yani Hani ondan başka diyorsun ama. Bazen bizim radyonun Türkçe çalmaması benim çok hakikaten asabımı bozuyor. zaman yani. Türkçe çalsakta Antin Kuntin'i entel, entel şeyler çalacaktık. Şakşuka'yı çalamayacaktık. Ne olur mu canım? Tabii bak şurada bahsettiğimiz bir sürü şey var ya. Bir Nasrettin Hoca şey, diyorum. Kim söylüyordu onu? Sen Metin, Metin Erkistan. Metin değil. Erkistan değil. Metin, Metin, Erkistan değil. Şey kralı değil Metin, mi ya? Kalipso kralı işte. Kalipso kralı. Metin. Metin Arolat da değil. Değil. Metin. Metin. Ee... Metin Milli de Petrolcüler Kralıydı. Petrolcüler değil. Metin, Metin Milli değildi. Metinler soy mu? Metin Ersoy. Metin Ersoy değil güzel Kalipse kuralı. Tamam Kalipse kuralı Metin. Bir çalsaydık burada vardı. Yemin ediyorum milletin sabah işi gücü rast giderdi ve Sırf o şarkı yüzünden. Yine tek başına olan, tek başına prodüksiyon olan dinleyicilerimiz vardır. Ne? Tek başına dev prodüksiyon olan dinleyicilerimiz vardır Fahir. Evet. Yani biz sana cevap veremedik ve biz şey yapamadık ama belki Evet ya bana hiç böyle şey yapmadınız. Hiç beni kaalle almadınız ama. Ben bu sabah mesela tek başıma prodüksiyon olarak arabada biraz macera dolu Amerika'yı söyledim. Çetin Emeş'te. Hmm. Ondan sonra Otlu'ya girdikten sonra da Nedense şey yaptım Göbekten dönüyoruz hocam Buradan mı? Evet buradan hocam <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendime taksici yaptım Güzel Ege da bir konuştum yani Neyse ki otlu da konuştum Yemin ediyorum dolu dolu yaşıyorsun Valla yolculuğun akıp geçmiştir İlerden soldan buradan mı hocam? Evet hocam Kalbara telefonumuz çalıyor Ege Galiba telefonumuz çalıyor. Nine da bu. Nine niş niş oktaya gayipten telefon sesleri. Kim ne diye arayacak? Metin abiyle ilgili mi? Hayır işte sana etmek için. Ha eden Yapma. olursa vallahi başımın üstünde yeri var. Aa çocuklarımızdan mutlu muyuz? Do Köşesini Do herhalde bitirdik. Evet çocuklarımıza. Biraz da çocuklar mutfak yangın yeni. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Birazcık mutfaklarımız yani mi ne? Mutfaklar yani geçen sene neymişti? Bu sene ne olmuştu? Mesela e, Ege'nin çok sevdiği marul. Marul biliyorsun. evet. evet marul. Göbek marul. Göbek marul. Şubat 2014'te 1.47 iken Şubat 2015'te 2.42 oldu. Zamma bakacak olursak %65 gibi ciddi Korkunç rakamlar. Hayır e, bir de yani kötü tarafı şimdi marul ucuzlayacak çünkü bir göbek marul oluyorsun. Hı. Parmak kadar. Parmak kadar. Parmak kadar. De... Yes, o... ya, göbeşe, göbeşe, o, o, o. Mesela Baldırcan diye de geçen mesela değil mi siz ne diyorsunuz İzmir'de? Gıngız <gülüyor> Mesela siz gıngız dersiniz biz patlıcan deriz Şubat 2014'te 3.28 iken Şubat 2015'te 4.92 zam oranı %50 küsuratı var onları hiç kafanızı karıştırmamak için söylemiyorum Zamo Zamo ee, Mesela kuru soğan bugün biz kuru soğana ne olduk hasret kaldık ama bakıyoruz Şubat 2014'te ne kadar iyiymişti 0.99 1 lira bile değilken Şubat 2015'te 1.75 zam oranı %77 mutfaklar yan falan diye bugün gerçekten e, geçen seneden bu seneye coşmuşta coşmuş. Coşmuşta, coşmuş. Ne yapalım o zaman yemelim mi yoksa üretelim mi? Üretelim Ege en güzeli üretmek değil mi? Hakikaten marul üreticisinin yüzü güldü. Ya marul üret, soğan üret. Eskiden şey vardı böyle bir soğanla patates de özellikle. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir patates var, soğan <gülüyor> var? Yok ya bir sene biri böyle devasa şey oluyordu, fiyat oluyordu. İşte atıyorum soğan bu sene böyle az... Şimdi biber, böyle... biber. Enflasyonu, biber. Her de o enflasyonu öyle açıklamaları var ya. Biberle mi? Biberle. Biber yüzünden enflasyon... Çok haklı gidiyordu da rakam. biber. Biber, biber bozdu. bozdu. Çok iyi gidiyorduk. Hayır mesela... Biber biz... yemesek coşacağız ülke olarak. Bir Ama işte iner. bir, bir var ya. E tabii canım sabah kahvaltısı bir kıl biber yiyip akşam yiyip ben kızartmanın üstüne böyle domates sosu dökmedikten sonra ne anladım o hayattan. O da doğru. İstersen enflasyon bir buçuk olsun. E. Ben biberi yemedikten sonra... Bak adam ne kadar güzel bak duygusala bağladı bir taraftan. Melek yavrun orada baba baba biber biber diye de zaman sen bir baba olarak... Ben yavruma bir biber bile alamadım. Biliyorsun İbrahim Tatlısız'ın yani evladıma bir fülüt Fülü bile alamadım. Fülütiyatları şey yapıyor çünkü. Ya ne kadar çeşit güzel biberler var. Niye patateste çeşit yok ya ülkemizde? Var be Oktay. Ne bir, var, i̇ki fay, çeşit patates, patates var patates böyle var Taze patates gibi ince kapı. Yaş patates. Kafan patates. karışır be. Şimdi git sen yurt Bak dışında sen bir, İngiltere'de yaşıyorsan bir bir şey var ya. var domatesin hey. bir sürüsü var. İngiltere'de yaşıyor sonra... olsam var ya nasıl sıkıntısın? mesela sana dediler ki patates bir kilo patates al hangisinden alacaksın tatlı patates tatlı de... alırım ben e hepsi de tatlı patates de olmaz ki muhterem kızartma yapacaksın ona ayrı şey yapacaksın işte ne derler ona Kızartma ezi... yapacaksın çık, çık çık hop fish. <gülüyor> şey <gülüyor> <yapacağım>, hop fish. <gülüyor> ya onlar hep sıkıntı yani iki tane var kafan karışmıyor gidiyorsun ne bulduysan alıyorsun o zaman size bu keyifli sohbeti mutfakta devam ettirmeyi teklif ediyorum. Ne dersiniz? Reddedildi. Dev kabul ederim. O zaman Blondie, Maria, 100 yaşı okta bir radyo adı da. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şarkının bundan sonrası... Aa, ne yani? <gülüyor> Modern sabahlardan bir kez daha günaydın Hepinize sevgili sanatseverler 9.17 oldu saatimiz pazartesi sabahında olan 2 kişilik öğle yemeği kazanacak Şanslı bir dinleyicimiz Bu elimin isimde neler var neler Hamburgerler köfteler Efendim Hamburgeri ayrı köfteyi ayrı mısın? Şilisıllar şinsin? Anladım ben çünkü Efendim pizzalar falan fıstık hepsi sizi bekliyor Yapmanız gereken de Zaten yaptığınız bir şeyden bahsetmek Devir değişti Artık modern sabahlar, sabahlar da de değişti diyoruz <gülüyor> ve sosyal medya temelli bir yarışma yapıyoruz. Çünkü artık sosyal medya bence 1-2 yıl içinde hayatımıza iyice girecek. <gülüyor> Valla Cüneyt Sen Özdemir gibi adam <gülüyor> Valla tespit yani, inanılmaz bu adamın ya. Ben tespit. geleceği gördüm ve yani faça özellikle baya popülerleşecek gibi geliyor bana. Ege Vallahi. Tespit Kayacan evet. O yüzden en son hafta sonu. Ne da façeye koydunuz diye soruyoruz dinleyicilerimize. façeye koyarsınız, instaya koyarsınız, tweetaya koyarsınız. Artık nereleri varsa insanları sosyalleşmek için kullandıkları. Sosyal medyada hafta sonu en son ne yaptınız? En son ne yaptınız? façeye koydunuz. Bunu. Yani façeye koymuş Sadece olabilir. Sadece değil, L Twitter. Twitter, done etmiş olabilirsiniz, repli etmiş olabilirsiniz veya e, affedersiniz like etmiş olabilirsiniz. Bütün bunlar e, yapabilecekleriniz <gülüyor> hayal gücüyle sınırlı. Bunlar sadece bir kaçı. Çünkü bir şeyi artık şeye koymazsan, faça'ya koymazsan yaşamış da sayılmıyorsun. O yüzden hafta sonu ben hayattaydım diyebilmek için bir şeyleri faça'ya koymak gerekiyor sevgili. Faça'da en son ne paylaştınız diye mi netleşiyorsun Ege kafada şu anda? Onu mu getiriyorsun lafı? E, sadece yani faça fa değil ya. En yaygını faça da ondan. Instas'ı da var bunun, tası da var. Nerede ne, nasıl paylaşırsan paylaş. Dur bakalım dinleyicilerimiz ne diyorlar? Telefonumuz 210-30-30, Twitter adresimizde atmodernsabahlar diyoruz. İlk telefonumuzu açıyoruz. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bora Baysal mı? Ke Kenan Bey. Ayy Kenan Ay, Bey. Vay vay vay vay. vay. Hoş geldiniz, geldiniz? Kenan, Kenan Bey hafta sonu. E, hafta sonu çok güzel geçti. Biliyoruz canım bir kısmında biz de yanınızdaydık. Koydunuz mu onları façaya? onları koymadım. Ondan sonra güzel bir etkinlik yaptım Ha, bizden ayrıldıktan sonra esas güzel baktık Bizden Ayrıldıktan sonra ilham geldi. Ne yaptınız? Kızımla ramen burger yaptık. Aa, ramen Aa, burger. Ramen burger gördüm ben onu. Insta evet, Insta'da. Insta'da nasıl yaptınız? Bir tarif alalım. Yani tarif what is bir... Evet, what is ramen burger diyenlere bir şey olsun en Size azından. Bir açıklama da olsun. Evet. Zaman burger zaman unutul biliyorsunuz. İşte bilmiyor. Unutulur. He. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. 3 dakika kaynatıyorsunuz. Nudulları evet. kaynatmışam Hacı'yı da çarşıya <gülüyor> yollamışam diyorsun. Ondan sonra onu bir yoğurtla karıştırıyorsunuz. Hı hı. Onu burger ekmeği haline getirip şöyle sıkıştırıp Buzdolabına koyuyorsunuz. Onlar buzdolabında 15 dakika bekliyor. Hı hı. Bir tane burger köftesi hazırlıyorsunuz. Kıyma, soya sosu ve çeşitli uzak doğu baharatları, körili falan. Tuzlu karışımıyla. Ondan sonra i̇çine o... Biraz da, içine biraz da yeşil soğan koyuyorsunuz köftenin. Sonra onu böyle iyice pişirip... Hazırladığımız ekmeğiyle çıkarıp. Hayır, nudulları da kızarttık. Nudulları çıkarmışım, hacıyı da çarşıya yollamışım. <gülüyor> Çarşıyı çarşıdan getirmişim olacaktı. Doğru cevap. <gülüyor> Ondan sonra da o nudulla ekmeğin iç de kızartıyorsunuz iki tarafını böyle güzelce. Tamam. Sonra ketçap, mayonez, içine istenilen yeşillikler ve arzu edildiği aslında şekilde yiyorsunuz. Aslı orijinali. Alo, Can... el lezzetli yerinde... No hattından düştü. Kenan Bey çok teşekkürler bize bir e, aslında örnek de oldunuz. Herkes önüne gelen restoranda gelen yemeği paylaşıyor. Biraz da yaptığımız kendi ürettiğimiz yemekleri paylaşalım. Facede, Insta'da diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Biz de öyle yapıyoruz yani biz de kendi ürettiğimiz ürünleri diyorsun, şey yapıyorsun diyorsun, oradan oraya bağlıyorsun değil mi diyorsun? Tükendi diyorsun, kendi ürettiğimiz diyorsun, onları diyorsun. Onu mu diyorsun Ege? <gülüyor> Onu diyesin değil mi? Hani dediğim değil mi? Gel ağzından öyle anladım ben. Sahnebaz e, galiba Twitter'daki ismi dinleyicimiz bir araba arkasını göndermiş bize. Herhalde bunu paylaşmış. En son Arabanın arkasında böyle minibüs. Ne yazıyor? tipi bir şey. I love peder Money yazıyor. Peders olacaktı orada. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Toros ben. Toros bey hoş geldiniz. Ne yaptınız haftasonu? Ne koydunuz paçaya? İki tane şey koydum. Bir tanesi yaptığım dereotlu ve peynirli poğaçalar. Bir de tek kupondan yaptığım bir daha şey. Tuttun mu tek kupondan? 5 lira oynadım 4.91 lira geri aldım sistem oynadığım için. Işte. İyi. Helal iyi çok yani. Çok Bu 9 kuruşluk şeyde yanınıza kar kaldı dokuz yani. 9 kuruşa en büyük heyecanlı yaşamışsınız Vallahi dokuz bravo. 9 kuruş zarardayım ama işte bunu da bahsettim sürekli fakirim hiç kazanamıyorum bu şeyden. İddialı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz görüşmek Kalın üzere. Gelsin, sağ olun. E, kupon yapmış adamda yani hafta sonu ne yaptın? Kupon yaptım. Yatmadı da. En güzel tabi canım hiç yatmamış bir de yani en güzel vakit geçirme yöntemlerinden bir tanesi yani. Sistem oynayacaksın tek kupondan Oradan yürüyeceksin abi Benim anladığım tek şey bu sohbette Kupon Sistem <gülüyor> oynamak nedir Bazıları çünkü sistemle oynuyor Eğer sistemi yenemiyorsan sistemi değiştir diyerek mi kupon yapıyorlar ya Abi <gülüyor> bir şey Ne sus? sistem oynamak Valla sistem değişik sistemler var Hayal gücüyle Teşekkür sınırlı <gülüyor> Valla ben de bilmiyorum ya bu kupon yapmayı Niye ne? sormuyorsun da biliyormuş gibi herkes biliyor zannettim Ben sormadım Toros Bey'e Ya biz hiç iddia oynamıyoruz ya o yüzden bir şeyimiz var Bence bir at ile iddiaya bir başlayalım artık ya Geç kalmadık mı Fahir? Ya hiçbir zaman, kalmış, hiçbir zaman geç kalmış Hiçbir zaman geç kalmış nokta Bir yerden başlamak lazım ya hmm. Valla iddia bana göre bir şey galiba Çünkü teknik adamım ya ben Eğer sistem oynayacaksa ben senin iddiada çok iyi kazanacağını düşünüyorum Ege. Çünkü bilgimle değil duygularımla yaklaştım. Içinde. Vallahi ise yemin ediyorum. Sen hiç oynadın mı, mı bilmiyorum da bu hafta istersen bir başlangıç yap. Bu hafta bana güvenerek güzel böyle geniş bir kupon yapalım. Geniş bir kupon yapalım. 50 liralık falan bir kupon yapalım. Bir tamam, Çünkü edip. şimdi şey gibi düşünün. Mesela Kasparov bilgisayarı nasıl yendi? Nasıl yendi abi? Duyguları vardı da ondan. Bilgisayarın duygusu var mıydı? Bilgisayarda duygu ne gezer? Ne, ne gezer? Ben. Evet bütün taktikleri biliyor, bütün şeyleri biliyor ama duygular yok. O yüzden biz de iddiata galiba benim duygusal yapımla coşabiliriz. Oktay giriyor musun? Yok abi ben askerde bile girmedim ya. Sen bilirsin. Askerde Sen bilirsin. Sen herkes bilirsin. oynuyordu. Onda bile şey yapmadım. yani Onun yerine ben bakmayı tercih ederim. Yani yanınızda durayım. Tamam biz oynarken bize bakayım. manevi destek de önemli çünkü sonuçta bu bir e, psikolojik savaş. <gülüyor> Ama Zeynep Hanım façede profil ve kapak fotoğrafını değiştirmişim demiş. Yoğun bir hafta sonu Twitter'da başka... bir arkadaşıma resim göndermişim demiş. Insta'da da açıp bakma eyleminde bulunmuşum demiş. Hı, başkaları Çok ne yaptı güzel. diye bakma güzel. Doğan Bey Brüksel'de e, bira keyfimi paylaştım. Bolca küfür yedim demiş. Bira Hı -hı. sağlığa zararlıdır. E, ondan sonra Safa Can Bey ne demiş? Insta'da arkadaşın doğum gününü kutlamalı kızlı erkekle paylaşımda bulundun demiş. Çok güzel. Ondan sonra e, pek çok e, mini mini kardeşlerimizin videoları ve fotoğrafları geldi. Ha, herkes yavrusunun fotoğrafını mı koymuş? Ya yavrısının ya da e, arkadaşlarının yavrısının. Sevdiklerinin yavrularının fotoğraflarını koymuş. Ondan sonra bar hocamız hafta sonu kültürel etkinlikten bahsetmiş yaptı ama façaya koymadım demiş. <gülüyor> façaya koymadı ama Instagram'a koydu bir şey de Çok sanatsal içinde ben de vardım şimdi onu da şey yapmadan i̇şte çekinmiyorum. On söylemiş yani. zaten modern sabahlarla kültürel etkinlik yaptım ama, ama orada koymadım. kültürel etkinlik falan da lavabodan çekilmiş ama orada benim aynada bir süleyetim var kardeşim ben. Süleyet görünmemiş. Böyle, böyle, görünmem böyle süleyet dediğin şey tam karşılığı. O zaman şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Uzunca bir reklam aramız var. Şarkılar, türküler, hemen ardından da hafta sonu ne yaptınız? Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da falan da filanda ne paylaştınız diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimiz de Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Metin Aralat'ın şarkısını ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Yarışmamıza dönüyoruz. Gaga Manjero'dan iki kişilik öğle menüsü veriyoruz şanslı isimlere. Şanslı isimleri nasıl belirleyeceğiz? Façede, Twitter'da, Instagram'da en son hangi fotoğrafı paylaştınız diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimizde Ed Modern Sabahlar. Façe dedikçe sinirlerim buzuluyor ama artık bir batağa girdik. <gülüyor> Façadır ama doğrusu neyse. Faça façaya alıştık artık ya. Faça aşağı faça yukarı. Ya tam adını söyleyeceksin Facebook diye ya da kısasını faça. faça. Yani Facebook'u söylemek çok zor. Esra Hanım e, demiş ki e, eşimin yaptığı köstebek pastayı paylaştım. Sonra da afiyette yedim diyerek bize Ya, ya bu yemeğe biz bunlar yani herkes bunu mu bekliyordu ya? Neler yedik neler içtik. Yediğin içtiğin senin olsun. Gezip gördüklerini anlat denildiği için bugüne kadar içimizde ukde kaldı da bunları tut, mı tut, paylaşıyoruz? Tut, Arkadaşını... Ustuk mu ne yaptık ya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erkan Bey. Erkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Erkan Bey? Şu anda Kurtuluş Parkı'nda yürüyüş yapıyorum. Aaa Aa, ne güzelmiş ha. Ne kadar an. güzel valla bu sahte yürüyüş yapma imkanı. Hava Spor evet. Ha, helal olsun. Ne iş yapıyorsunuz Erkan Bey? Yani şu an bir evet, şey yapmıyorum. Şu an evet, Kurtuluş şey Markı'nda evet. yürüyüş yapıyorum diyorsunuz. Şey. Peki evet. efendim keyfini çıkarın güzel günlerin. Ne paylaştınız en son facede? Ya ben en son hafta sonu böyle Hollanda formamı giydim. E, maçın karşısına oturdum ama ayar kırk oldu tabii onu paylaştım. Hmm. Hollanda forması mı? <gülüyor> evet. Siz baba tarafından Hollandalısınız değil mi? <gülüyor> ben çocukluğumdan beri Hollanda'yı çok severim, Hollanda milli takımını bir de Fatih Terim Memre Beresolu hiç sene o yüzden ben bu maçta Hollanda tuttum Farapici. Ya. Yani anne, tar olarak. anne tarafından kurtuluş kurtuluşlu <gülüyor> baba tarafından <gülüyor> Hollandalı. Evet beyefendi. Evet. Evet. Portakallar diyorsunuz olmadı diyorsunuz kısmet diyorsunuz. Olmadı diyorsun. olmadı evet çok böyle hevesle oturduk ama maç çıkarsına olmadı. Hangi Peki. formada kimin şeyi var bu arada Hollanda forması deyince <gülüyor> Van Basten. Ha, hakikaten öyle bir eski bir şey Gulit mulit falan çıkası geliyor insan. Benim Hollanda atmam ben tak Kroiff'a dayanır. Yani tak, Johan Kroiff'tan beri Hollanda çok severim. İşte yani. formanın arkasında ne yazıyor? Erkan şey, mı yazıyor? Robin yazıyor. Ha, Robin yani yazıyor. Ama Robin, Robin sakat oynamadı. Oynamadı. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. iyi yayınlar. Beyza Altınç demiş ki Acun Ilıcalıya Turabeyi diskalifiye etmesi için tweet atıp atarlandım ama programı izlemeye devam ettim demiş. Turabi gene mi var? Ya Turabi böyle bir terbiyesizlik yaptı da onu diskalifiye etmediler. Sadece oyundan diskalifiye ettiler. Ben şu programı tek izleyen sensin anlatmıyorsun da ne olduğunu Ya Doğukan'la yarıştılar. Ee, Doğukan da kazandı Turabi'ye karşı sonra aduket hareketi yaptı. Elinde topla böyle pıçk, diye bir şey yaptı hafiften karşı tarafa doğru. Turabi böyle manyak manyak sevinmeleri var. Hı -hı. Çıktıktan sonra böyle hep bir tripler tavırlar bir değişik değişik. Ondan sonra e, onun üzerine Turabi sinirlendi topu Doğukan'a attı böyle sert bir şekilde. Sonra kumları fırlattı ayağıyla tekme attı bilmem ne bir şeyler. Hmm. Normalde yani bence... da görmek istemediğimiz gibi, hareketler. hareketler. Ama esas bozok tabii yani o da benim ayrı bir konum. Asam ya siz böyle için. bakıyorsunuz ya hiç mi seyretmiyorsunuz arkadaşlar? Allah Allah. Allah. Sahra mahra desem böyle bakacaksınız. Birna desem böyle bakacaksınız. Begüm yapsam size miy mi mi mi diye hiç böyle bakıyorsunuz. Sen taklitlerini falan da hazır. Ama biz sana çok mu haksızlık ediyoruz ya? bir güzel şovun var ve paylaşamıyorsun gidip başka arkadaşlar mı Aa, maalesef kendim? ya hep içime atıyorum hep içime atıyorum ama bunun intikamı alınacak herhalde mı herhalde ben sen izliyorsun anlatırsın diye ben ona zaten kanal geçerken görüyorum ve, yani. ve ne reklam, reklam gibi algılıyorum ben onu o survi Hemen, Hemen survival geçiyor. yarışması gerçekten hakikaten inanılmaz yani bambaşka dünya sen survival bütün hepsinin taksicini yapabiliyorsun ve <gülüyor> <gülüyor> maalesef ki size yapamıyorum çünkü hiç seyretmediğiniz için içime atıyorum yani Hasan Bey demiş ki bitirme tezi bir de Hasan için... var Hasan Bey dedin bir de survival Hasan var ona da gelir Bitirme tezi için habere ödev paylaştık grup içinde façede. Üç kişiyiz grupta ama inanın ki yetişemiyoruz demiş. <gülüyor> Ondan sonra Çağatay Bey ne demiş? Hilal Mahallesi'ndeki Gaudi tarzı evi paylaşmıştım demiş. Onu Hilal Mahallesi'nde Gaudi tarzı bizim, ev mi var? Bizim perdeci'nin binası. Ha bu Şu. şey canım Gaudi tarzı değil bildiğin ha. Flintstone evi ya. Evet, Taş devrinden. Bu, bu, bu mu sizin perdeci? Tabii tabii. Bizim perdeci dediğim senin de perdeci. Yani hepimizin ha, perdeci. Dükkanın perdecisi. Ha, vallahi hakikaten bir tarzı var. Beğen beğenme. Tuğba Hanım bunu yaptım her yerde paylaştım diyerek bardak bardak tatlı göndermiş bize. Abi o ne? Millet tatlıya doymuş vallahi. Vallahi herkes yemek... Neyse ben şeyleri daha böyle bir... Farklı şeyler paylaşanlara daha böyle bir anlayışla yaklaşıyorum. Ah canım bir şey. Ya yapamıyorlar. Ya yiyip içmiyorlar. Ya bir şey yapıyorlar. Durum yok belki. Belki yani. de durum yok. Gerçi güzel bir şeyle ne derler... Ee... Yumurta yap, düz yumurta yap. Güzel bir filtreyle koy onu da şey. Yap. Tabii canım yani kötü fotoğraf yoktur. Kötü filtre, yeter az filtre vardır. Dur onu tam <gülüyor> ben şey yapacağım. Kötü fotoğraf yoktur, az filtre vardır. Doğru, evet. Berkay Bey demiş ki iki aylık oğlumun bana benzediğini kanıtlamak için kendi iki aylık fotoğrafımla oğlumunkini yan yana koyup paylaştın demiş. Benziyor mu güzel. Oktay? Yoğun çalışma. Onu bize göndermemiş. E gönderseydi madem o kadar benziyor mu benzemiyor muydu? Büyükşir'e karar verseydi. Ondan sonra façada paylaşılan şeyler var. Gülroh Hanım e, kedilerimin kavuşması şerefine bu fotoğrafı paylaştım diyerek göndermiş. Şu teras sezonu bir açılsın bizde de Habire mangal fotoğrafı koyacağım Peki, o, Vallahi Valla yemin ediyorum façeyi. o terası bu kadar randımansız kullanan başka insan yok. Dolu yığıyor ya. Fahir. Dolu, Dolu yığıyır. Ben nasıl çıkayım terasa. Ülüyor Üreticisin Hanım. üretici misin sen? Neyi evet. dolu yağınca ne oluyor? Bütün mahzul bizim harap ölmüştü. Sardunyalarım kırıldı. Ah. Vallahi ağlıyorum yani. Kasketi koyduğum yere ağladım geçen gün. Kasketi de zor. Büyük bir. sardunya üreticisi Ege Kayaca'nın drama. Bari şey, tarım kredisi şeyi yapmış mıydın? Aa, ee, onu sigortası. yapayım ya. Tarım, tarım, kredisi, alayım <gülüyor> Sen tarım kredisi, al kredisi alayım ben. Tarım kredisi Tarım kredisi alabilir miyim? Sen <gülüyor> bir üreticisiyim. Instagram'da let's go to the gym. Hülya Hanım onu paylaştım demiş. Onun fotoğrafını paylaştım. Öyle bir şey mi var Instagram'da? Onu o Story yapanlar, yapanlar. Has... Hashtag'da şey mı buluşuyor ha, acaba? Zpor. Tayta doyduk yani öyle söyleyeyim sana O zaman biraz şarkı reklam falan filan Devam edeceğiz en son ne paylaştınız Sosyal medyada diye soruyoruz Telefonumuz 210.30 Twitter adresimiz Modern Sabahlar sevgili sanatseverler Şu adam adamcağızın şarkısını dinleyelim Sabahın havası değilsin David Kitt radyonuzda Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bitmiş program haberimiz yok sevgili dinleyiciler 956 saatiğimiz talih ismi açıklayacağız o kadar vaktimiz var. Oktay Gaga Manzerodan iki kişilik öğle menüsünü kazananı lafı evirip çevirmeden bize açıklar mısın? Twitter'dan vereceğiz bu sabah sevgili dinleyiciler şanslı ismimizi oradan belirledik. Pek çok şey geldi, e, Twayt geldi. Ondan sonra... E, bak mesela... Ya çok tweet var ya. Bunların bazılarını okuyacak kadar da mı vaktimiz yok? Yani Oktay, Bazılarını <gülüyor> oku Oktay ama hepsini... Çünkü hayal gücüyle sınırlı paylaşılanlar. Hmm, mesela demiş ki... Ağaç Güzeldir kapsamında yapılan eserlerden sandalye fotoğrafı paylaşmıştım demiş Duygu Hanım. Eline Ve sağlık. Bize, Paylaşım e, için teşekkürler. Be, Emeğe saygı. Beş numaralı sandalyesini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra... E, Oktay kilitlendi. Oktay bir isim açıklanmış. Tamam. De azaldı çünkü. çevirin çarkı. Fırr döndü. Çevirdik çarkımızı. Çok ee... heyecanlı dakikalar sevgili dinleyiciler Çünkü bir isim açıklayacağız. Ancak o isim de aslında bir anda roller değişecek. Çünkü şimdi biz kazanını belirliyoruz. Kazanan belirlendikten sonra o da kendi çevresinde bir kazanan belirleyecek. Önce Hı. bir fotoğraf geldi. Fotoğraf şu. Bakıyoruz fotoğrafın ayrıntısına. Maç seyreden baba oğul mu onlar? İsmail Bey oğlumla teyatro keyfi diye göndermiş. Ha, son, en son ki e, paylaşımı o olmuş. İsmail abat bugünkü talihimiz oldu. Tüm dinleyicilerimize zaman, teşekkür ederim. oğlumla gaga keyfi diye de bir şeyle. <gülüyor> Hayır <gülüyor> çok güzel bağladın ya. Çok güzel bağladın. Değil mi? Oktay değil mi? Değil mi? Nefis oldu bak çok güzel çok güzel oldu. Nefis oldu. Evet. Yarın sabah görüşeceğiz sevgili dinleyiciler güzel geçsin pazartesi sabahınız ve günün geri kalını bu arada hemen uyaralım. Bugün 30.03 35.000 yılda bir gerçekleşecek bir olay yani 30.03'te saat 30.03'ü öyle bir şey yok ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Şey olsaydı aslında 30.03 2002 olsaydı çok güzel olurdu. Keşke. Keşke. Ya. Hiç düşünemedik. <gülüyor> Birkaç yıl önce düşünseydik onu. Onu da kaçırdık. Artık yapacağımızı dediğim, bayağı biliyoruz, bayağı da kaçırmışız yani. yani. Net kaçırmışız. Yarın sabah görüşmek üzere. Tattoo ile vela ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.